Biz Van'da iken Van valisi alim bir zattı. Ara sıra ustağı çağırır, beraberce sual sorardı. Bir gün bize siz de gelin dedi. Çarşı kalabalıktı. Mezarlıktan geçecektik. Baktık bir mezarın başına gelince orada dikildi kaldı. Bize siz gidin dedi. Fakihler gittiler. Ben yaşlı olduğum için geride kaldım durdum. Baktım ki üstad orada bir keşifte bulunuyor. Belki yarım saat mezarın başında ayakta durduktan sonra yürümeye başladı. Kendisine Allah'a Celle Celaluhu, üç defa kasem ederim. Bana ne gördüğünü söyleyeceksin söylemezsen arkadaşlarına derim. Seni bırakmazlar Allah rızası için bana da söyle. ''Orada ne keşif gördün?'' dedim. ''Kızdı, amak, benden ne istiyorsun?'' dedi. Tekrar, iki üç defa yalvardım.'' dedi. ''Madem ki sen benden vazgeçmiyorsun, söyleyeyim.'' Salihâ bir kadının mezarı başından geçiyordum.'' ''Çok salihâ bir kadın.'' ''Fakat zinete ve boncuğa biraz meyyalmış.'' ''Dünya yüzünde boncuğu kırılmış.'' Onu dizerken vefat etmiş. Hala o boncuğu dizmekle meşgul. İhtimal ki kıyamete kadar da onunla meşgul olacak. Ve kıyamet koptuğunda ne kadar çabuk koptu kıyamet. Daha boncuğumu dizip bitiremedim diyecek. Ben de durdum Cenab-ı Hakk'ın azametini seyrediyordum.